Économie écologique Hazırlayıp sunanlar: Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. Bugün e, ekonomi, ekoloji ve yeşil dalga ortak yayını yapıyoruz. Stüdyomuzda bir hayli kalabalık. Gündemimiz aslında gelecek hafta çok daha yoğun olarak Çernobil'in yıldönümü nedeniyle nükleer e, santrallerle olacak, nükleer konusu olacak. Ama biz ekonomi, ekoloji ekibiyle birlikte konuştuk. Dedik ki öncesinden hem olacak etkinlikleri, gündemdeki konuları daha detaylı inceleyelim. Ve uzun bir kuşak olarak 10 buçuk, 11 buçuk arası... Konuyu enine boyuna tartışalım istedik. Bu hafta stüdyomuzda çok önemli konuklarımız var. Ben kısaca onları tanıtayım sonra sözü teline vereyim. Nükleer Alaturka'nın yapımcılarından ve yönetmeni Can Can'dan bizimle. Ayrıca Nükleer Alaturka belgeselinin araştırmacı ve danışmanı Filiz Yavuz. Ve bir de nüklearsiz.org'dan ve Yeşil Gazete'den sevgili Pınar Demircan bizlerle birlikte. Hepinize birden hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Bu hafta programın açılışını Özgül Erdemli Mutlu'ya vermiş oldum. Ekonomi, ekoloji'de. Bu hafta dediği gibi stüdyoda bir hayli kalabalığız. Malum önümüzdeki hafta 26 Nisan. Çernobil e, nükleer santralında meydana gelen e, kazanın e, yıl dönümü ve e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler e, yapılacak. Bunlardan e, sizleri haberdar etmek istiyoruz ve e, biraz da e, belki işte nükleer endüstrinin e, geldiği noktadan e, neler yaşanıyor günümüzde biraz bunları ele alacağız. Ve e, nükleer Alatürka e, ekibi de e, bizlerle birlikte onlar da çalışmaları hakkında belgeselin e, ilerleyişiyle ilgili e, bize bilgiler verecekler. E, şimdi ne olmuştu? Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde o zamanlar Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 140 kilometre kuzeyindeki Çernobil nükleer santralında meydana gelen bir kaza. Bugüne kadar aslında dünyanın gördüğü en büyük, en dehşetli, en acı ve etkileri en uzun e, süren e, kaza olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Tabi bundan sonra e, Fukushima e, yaşandı. O da e, en az Çernobil kadar e, şiddetiyle e, devam eden, e, etkileriyle devam eden bir e, kaza olarak yine tarihe geçmiş vaziyette. E, elbette bu e, Çernobil sonrası süreçte pek çok şey yaşandı. Bu yıl 30. E, yıl dönümü Çernobil kazasının. Belki biraz nükleer endüstri neler e, yaşadı, neler e, geçirdi bu dönemde. Belki biraz Pınar e, seninle başlayabiliriz. E, neler söylemek istersin? Evet, e, yani Çernobil'in e, Çernobil'in 30. E, yıl dönümü dedik. Fukushima'nın da 5. yıl dönümü. Bu felaketler e, gerçekten e, ikisi de devam ediyor aslında. Çernobil'de biliyorsunuz geçen sene bir yangın çıkmıştı ve e, o oradan radyasyon yayılımı e, ağaçların üzerinde biriktiği için radyasyon e, devam etti. Ve e, şu anda Fukushima'da da denize e, işte sezyum ve e, <gülüyor> Sezyumdan arındırılmış, Stronsiyum 190'dan arındırılmış e, olduğu iddia edilen filtrelenerek e, Trityum yüklü sular e, dökülüyor, radyoaktif sular ki bunlar 800 bin ton e, tutarında. E, yani e, ciddi şekilde felaket devam ediyor. E, Amerikan askerleri son 3 yılda 51 kişinin öldüğünü, e, özür dilerim, e, kanser e, benzeri rahatsızlıklara e, tabi olduğunu öğrendik. Ve e, yani, yani o bölgede bulunan insanlarda ciddi rahatsızlıklar var. 116 çocukta da tiroid kanseri teşhis edildi. Kısaca hani çok özet hı -hı, geçtim. Hı -hı. Daha evet. başka şeyler de var ama yani hepsinin bütün programı konuşmuyor <gülüyor> konuşmuyorum. <gülüyor> evet, sağlığa etkileri e, konusunda evet. çok ciddi çalışmalar yapıldı son dönemde. Aslında biz e, nükleer santralları biraz da e, terör e, tehdidiyle çok e, gündemde olduğunu görüyoruz. Özellikle bu e, Belçika'da yaşanan... E, terör e, saldırılarından sonra e, aslında bu nükleer santrallara yönelik de bir takım saldırıların olabileceğiyle ilgili e, bir takım e, istihbaratlar aldıklarını öğrendik ve e, arkadan bu e, santrallar işte kapatıldı, güvenlik önlemleri arttırıldı. Dolayısıyla yani çalışırken olduğu kadar yani şeyi bittikten sonra ömrü tamamlandıktan sonra bunların özellikle nükleer santrallardan çıkan atıkların sorunu hala daha çözülememişken bir de artık çok ciddi bir terör riskiyle karşı karşıya bu santrallar ve Avrupa'da da pek çok ülke aslında ne yapacağını bu santralları nasıl daha güvenli hale getireceğini bilemiyor. Yani nükleer endüstrinin aslında son dönemde karşısında olan en kritik meselelerden bir tanesi de bu. Peki şimdi biraz Nükleer Alaturka'dan isterseniz bahsedelim. Aslında bizim Açık Radyo dinleyicilerimiz e, herhalde aşinalar. E, siz birkaç programa daha konuk oldunuz ama e, dinlemeyen, e, denk gelmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. Biraz e, sizin projenizden bahsedelim. Can Bey ile başlayalım. Evet. E, yani bu sabah e, başka bir programda da buradaydık. Dolayısıyla Açık Radyo dinleyicileri e, bugünlerde Nükleer Alaturka'yı epey duyuyor olabilirler. Ama bunun sebebi de Nükleer Alatürk'e gerçekleştirebilmek için bir kitle fonlaması kampanyası başlatmış durumdayız. Bu kampanyamız devam ediyor. Son 11 güne girdik. Nükleer Alatürk'e bağımsız bir belgesel. Türkiye'nin nükleer hikayelerini derleyip, toplayıp, anlatan, anlamaya çalışan ve birlikte üzerine tartışmamızı sağlamayı hedefleyen bir belgesel. Bu belgeselin yapılabilmesi için de... Ee, ben böyle bir belgeseli görmek istiyorum, izlemek istiyorum diyen insanların desteğine ihtiyacımız var. Ee, onun için e, bugünlerde sık sık Açık Radyo'da yer alıyoruz. Ee, uzun metraj bağımsız bir belgesel. Nükle, nükleer e, hikayelerini Türkiye'nin... E, ...anlatmaya çalışacak bir belgesel e, dolayısıyla e, tarih boyunca Türkiye'de nükleerle ilgili ne olmuş ne bitmiş e, bunları e, anlamaya ve anlatmaya çalışan bir belgesel olacak. E, bu hikayelere baktığımız zaman Türkiye'nin nükleer hikayelerine bu hikayelerin e, çoğu e, absürt hikayeler, e, bir kısmı trajik hikayeler, bazıları da çok komik hikayeler... Ee, bu hikayeler üzerinden biz buraya nasıl geldik yani buraya dediğim aslında çok güncel bir mesele Türkiye'de de nükleer santral çünkü daha iki gün önce e, Cumhurbaşkanının e, Avrupa bizim Akkuyudaki santrali yapmamamızı istiyor peki Avrupadaki 135 e, santrali ne yapacağız ne yapacağız diyor dün e, enerji bakanı bununla ilgili e, uzun uzun e, şeyler söylüyor e, ve yapacağız ille de yapacağız ille de yapacağız diyor yani dolayısıyla biz bu noktaya nasıl geldik bu ülkede ve biz e, bu noktadan sonra nasıl bir gelecek istiyoruz bu nükleer bir gelecek mi olsun atıyla silahıyla efendim enerjisiyle sızıntısıyla vesaire vesaire yoksa biz başka bir gelecek mi inşa etmek istiyoruz hep beraber nükleer ala bunu e, tartışmaya açmak istiyor onun için biz yola çıktık hep birlikte de insanlar sahiplenirse de bu belgeseli yapabileceğimize inanıyorum. Evet. Peki Filiz belki sen de hem gazeteci gözüyle hem de bu belgesele destek veren araştırmacı danışman olarak e, neler söylemek istersin? Hem nükleer endüstri hem belki e, medyada bu meselenin ele alınışı, işlenişi yani aynı zamanda işte siyaset e, bastırdığı için ideolojik bir yanı da olmuş oluyor. E, öte yandan tabii dünyada da e, antinükleer karşıtlığı e, elbette çok uzun yıllardan beri var ama e, son dönemde belki e, kitlesel olarak daha da e, Artıyor bu son yaşananlarla birlikte nasıl görüyorsun? Nasıl bu son dönemi değerlendirmek istersin? E aslında madem Çernobil'in 30. Yıl dönümündeyiz, biraz oradan başlayalım. Çernobil nükleer felaketinden hemen sonra işte Türkiye'de devlet aklı, o aslında hükümetlerden bağımsız olan devlet aklı devreye girdi ve bu radyasyonun etkilerini örtbas etmeye çalıştı. Ee, ne siyasetçiler gördük ki e, işte azıcık radyasyondan bir şey olmaz radyasyon madyasyon zararlıdır dedirtemezsiniz ee, ya da işte e, Cahit Aral Dönemi sanayi hmm. ve e, ticaret bakanı e, Cahit Aral kameraların karşısında su içti. Pardon bu işim haliyle karıştırdım orada su içmişlerdi çay içti cahitara. <gülüyor> şimdi olsa şimdi, bu, şimdi de içerler şimdi fark etmiyor. Şimdi, evet <gülüyor> aynen öyle bu devletlerden <gülüyor> evet. bağımsız bir şey devlet haklı. Yani olsun gelişmemişlikle hmm. olsun. Aynı. Aynen öyle. Ee, o zamanlarda e, biz madem medyayı sordun bunun üzerinden devam edeyim. Hı -hı. E, medyanın aslında bir kamu e, yararının e, gütmesini bekliyoruz ya böyle e, bu tip vakalarda özellikle. Ki Çernobil sonrasında yökten gelen bir yazıyla akademisyenlerin bu Çernobil ve sağlık etkileri üzerinde araştırma yapılması yasaklanmıştı tam da bu dönemde aslında çok iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum gazetelerin fakat hiç de fena değillerdi. Ee, bunu hani örnek örnek elbette üzerinde tartışılabilir. Ee, fakat elimizde çok önemli bir şey var. Ee, Otdülü hocaların İnci Gökmen, Ali Gökmen, e, Aykut Kence ve Bingöl'ün e, vaktiyle yaptıkları rad, e, radya, e, çayda radyasyon olduğunu ispatlayan çalışma yokten geri dönmesine rağmen manşetten verildi Hürriyet Gazetesi tarafından. Bu gerçekten kamu e, yararı açısından, kamu bilinci açısından önemliydi bunun gibi bir takım daha örnekler sıralanabilir. Fakat tabii ki şunu göz ardı etmemek lazım. Yani çayda radyasyon var diyen dinsizdir diyen Cahit araldı manşet oldu bu memlekette. <gülüyor> yani bu dolayısıyla birisinin varlığı ötekinin yokluğu anlamına gelmiyor. Fakat bugünü sanırım ki hani ne farkı var diye baktığımızda medya çok daha susturulmuş durumda. Medya çok daha hani bir şeyleri yazamaz halde. Bunu nereden biliyoruz? Birincisi medyaya bilgi akışı sağlanmıyor. Yani yani e, görevi aslında nükleer enerjiyi dünyaya yaymak olan bir kuruluşun e, ki Uluslararası Atom Enerji Kurumundan bahsediyoruz. Hı hı. Onun raporu bile hem halktan hem medyadan hem mahkemelerden bile saklandı. Evet ve bir bir gazetenin gene Hürriyet'in Washington temsilcisi işte arka taraftan dolaşarak buldu ve evet bu da büyük önemli bir kamu yararıydı e, o da manşetten verildi fakat siyasi konjüktür çok önemli biliyorsunuz ki. yani seçimlerden hemen önceydi e, siyasi dengeler çok gözetiliyor böyle şeylerde neden çünkü nükleer siyasi bir mesele aslında işin ne enerji boyutu ne de teknik bir e, boyutu var bizim tartıştığımız bu son derece siyasi bir mesele ve o yüzden de bize bu tip e, argüman med dayatılıyor. Evet tam da yani bir dayatılan bir enerji olarak bize bu enerjinin iyi bir şey olduğuna dair reklamların da yine bize dayatıldığını gördük ve bu kamunun bilgilenme hakkı meselesi hiç iyi bir şekilde işletilemedi. Süreçler şeffaf değil. Belki bu konularda bu projenin yürüdüğü süreçlerle ilgili aşamalarla ilgili sürekli kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyordu. Bunların hiçbirisi birisi yapılmadı. O arada Rusya ile ciddi e, krizler yaşadık. E, son aşamada ne oldu? Bir takım rakamlar verildi. Rusların bugüne kadar Akkuyu'ya yaptığı yatırım miktarı ile ilgili. işte Cumhurbaşkanı başka rakamlar söyledi. Rus makamları başka rakamlar söyledi. Böyle bir süreç içinden geçiyoruz. Belki Pınar'a tekrar dönecek olursak. Aslında Çernobil'le ilgili elbette 30. yılı konuşulacak çok şey var ama Pınar tabii Japonya tarafını çok daha iyi bildiği için Fukushima'nın da 5. yılı aynı zamanda. Japonya'da neler yaşanıyor? Belki senin orada bir sürü irtibatların var. Ee, nasıl bakılıyor? Ee, tekrar açılmak istenen santrallar vardı. Ee, halkın e, yoğun bir tepkisiyle karşılaşılıyor mu? Neler oluyor e, Japonya'da bu aralar? Japonya'ya geçmeden önce bir e, ufak düzeltme yapacağım ben. Dün, e, biliyorsunuz bu Avrupa e, Birliği rapor, raporu e, yayınlandı ve Cumhurbaşkanı tarafından bir itiraz e, yapıldı, gerçekleştirildi. Bu itirazda 440 nükleer santral olduğu söyleniyor. Dünyada açık hali hazırda çalışan. Buradan Japonya'ya geçiyorum. Japonya'da Ak, e, çalıştırılabilir durumda 43 nükleer santral var. E, aslında toplam sayı e, 57. E, fakat e, e, Fukushima Daiichi'deki santralleri de e, ikisi e, Daiichi'de 4 reaktör var. İkisi de e, çalıştırılabilir durumda olduğu için 55 hesabı yapıp e, buradan 385 reaktör olduğunu sonucuna varabiliriz e, dünyada. E, çalıştır hı hı. E, ...çalıştırılan vaziyette. şu anda... ...santral değil de reaktörden reaktör. bahsediyoruz değil mi? Ha çünkü bir santralde birden fazla reaktör Şimdi olabiliyor reaktör, değil mi? reaktör tabii tabii. Yani reaktör bin megawatt gücündeki bir reaktöre santral deniyor. O, o yüzden o ifade karışıklığı diyebiliyorum ben. Ve... Ee, burada Japonya'da e, tabii ki bir baskı var nükleer santrallerin çalıştırılmaması konusunda halk tarafından e, özellikle son günlerde bir deprem oldu biliyorsunuz 7.4 düzeyinde ikincisi e, burada da e, halk e, yani doğu tarafı zaten Japonya'nın fay hattı oluşturduğu için e, tamamen nükleer santrallerin kapatılmasını istiyor basına da baskı var işten çıkarılan basın mensupları işte e, işçilerin tazminat almasının önüne geçilmesi gibi çok kirli pazarlıklar yürüyor esasında. Ee, ve e, yani e, burada e, mahkemeler açılıyor, e, bizdeki çet davaları gibi mahkemeler görülüyor ve e, bu sonuç e, yani neyse ki mahkemeler var dedirtebiliyor açıkçası. E, fakat e, yine de şu anda iki reaktör çalıştırılıyor Sendai'de ki burada deprem bölgede, o son depremin olduğu e, fay hattına yakın. E, Yeni açıldı nokta. herhalde değil mi o? En Onlar, son aslında hı -hı. dört tane açılmıştı. İkisi evet. kapatıldı. Tekrar İki reaktör kapatıldı. var. Evet. Güvenli olmadığı gerekçesiyle evet, değil doğru. mi? Evet, <gülüyor> Peki isterseniz bir ara verelim. E, aradan sonra e, yine e, gündemimizdeki nükleerle ilgili konuları konuşmaya devam edelim. Bu... Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler.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 94.9 Açık Radyo'da ekonomi, ekoloji ve yeşil dalga programları ortak yayınındayız. Ee, konumuz e, nükleer. Önümüzdeki hafta 26 Nisan günü e, Çernobil'in 30. E, yıl dönümü e, sebebiyle bu haftaki programlarımızı nükleere ayırdık. E, konuklarımızı ben tekrardan hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Nükleer Alaturka belgeselinin yapımcı ve yönetmeni Can Candar. Belgeselin araştırmacı danışmanı Filiz Yavuz ve Nükleersiz Ork ve Yeşil Gazete editörü Pınar Demircan bizimle ve Yeşil Dalga programından da Özgül. Erdemli, Mutlu bizimle birlikte. Belki şimdi arada çaldığımız şarkının da hikayesinden biraz Nükleer Alaturka'da neler olacak? Belki biraz da Çernobil'in de hikayesine tekrar geri dönersek onunla ilgili Can Bey'den birkaç görüş alalım. Tabii şimdi biraz önce dinlediğimiz kayıt, müzik önce Nazım Hikmet'i dinledik 1956 Kız çocuğu şiirini Nazım Hikmet'in kendi sesinden dinledik. Daha sonra da e, John, John Bayez'den e, bunun e, Türkçe olarak John Bayez okuyor. E, bunun e, şarkı versiyonunu dinledik. E, kız çocuğu tabii ki e, birçoğumuzun bildiği Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrasında ee, ölen bir kız çocuğunun e, hikayesini anlatıyor Nazım Hikmet bu şiirinde. Ee, Nazım Hikmet'in daha sonra yine aynı yıl yazdığı bir de Japon balıkçısı şiiri var. Bu da 1954'te e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Büyük Okyanus'un ortasındaki Bikini Atol'de gerçekleştirdiği Castle Bravo nükleer e, denemesinin e, sonucunda bundan etkilenen bir Japon balıkçı teknesi. E, Şanslı Ejderha isimli e, Japon balıkçı teknesinin hikayesini anlatır Japon balıkçısı şiirinde de e, Nazım Hikmet. Belki daha sonra onu da çalarız. E, e, dolayısıyla Nazım Hikmet de şiirleriyle Nükleer Alaturka'da olacak. Bizim bu hikayeleri anlatırken Nazım Hikmet de, e, de almış olacağız. Ona da bir selam göndermiş olacağız. Çünkü e, bu şiirlerde gerçekten e, bu nükleer e, silahların insanları nasıl etkilediğini e, çok güçlü bir şekilde anlattığını düşünüyoruz e, Nazım Hikmet'in. E, bu... Ama hep atom diye duyuyoruz. Hani, evet. e, biraz biz arada konuşuyorduk. Onu isterseniz yayın Tabii. sırasında da yapalım. Hani hem şiirde olsun hem eskiden konuşulduğu zamanlarda hep böyle hani atom bombası, evet. atom. Oralardan nasıl nükleere geldik? Senin araştırmalarınızda evet. ön plana çıkan şeyler. Evet. Yani e, öncelikle atomla ilgili terörler Tabii şu yani biz nükleer Alatürk'ü yaparken şu soruyu sorduk. Yani acaba dedik bu coğrafyaya, dilimize atom kelimesi ilk defa ne zaman girdi ve benim varsayımım şeydi ee, Hiroshima ve Nagasaki'ye 1945'te atom bombaları atılıyor herhalde ondan sonra da gazetelerde işte atom bombası atıldı şeklinde haberler e, yayınlanıyor ve o şekilde biz atom kelimesiyle ilk defa bu coğrafyada bu ülkede karşılaşıyoruz fakat araştırma sonucunda çok ilginç başka bir e, haberle karşılaştık 1933'te Atatürk Bursa'ya gidiyor ve orada Sıtkı Bey isimli emekli bir öğretmen Atatürk'e yeni atom kuramlarını anlatıyor. Bu şekilde bir Sıtkı Bey hikayemiz var ve böylelikle de atom kelimesinin biz aslında... ...Türkiye'de 1930'ların başından itibaren kullanılmakta olduğunu gördük. Atom kelimesinin daha sonra nüklere evrilmesi konusunda da belki ben Pınar'a pası atabilirim. evet. Barış için atom anlaşması imzalanmıştı 1955 yılında. İlk imzalayan ülke de Türkiye. Evet. Yani anlaşma 54 yılında ortaya atılıyor. İlk imzalayan Türkiye 55 yılında. Buradan itibaren bir nükleer santrallerinin hani 70'li yıllara kadar bir rönesans içerisinde olduğunu görüyoruz. Dünyada birbiri ardına kurulmaya başlanıyor. Ve tabii nükleer santraller o dönemde gelişmiş olan ülkelerde kurulurken şimdiki farkı gelişmekte olan ülkelerde kolonyal bir duruma geçiyor aslında nükleer. ...santraller burada ve e, nükleerle atomun hani e, aslında aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu atomun parçalanmasıyla enerji üretiliyor. E, atom bombasının içindeki elementler var. E, dolayısıyla aynı fakat kamuoyu nezdinde bunu e, biraz daha sevimli kılabilmek için e, barışçı enerji e, kılabilmek için yap, başvurulan bir yöntem e, olarak düşünüyorum. Şey çok ilginç aslında yani bu 1955'i söylediğin çok iyi oldu. Çünkü 55'ten sonra bu barış için atom anlaşmasını Türkiye imzaladıktan hemen sonra Barış için atom sergileri açılıyor. Ankara'da ve İstanbul'da Barış için atom sergileri açılıyor. Bunlar da filmden hikayeler anlatıyorum ben. Henüz araştırma kısmındayız. Film yapmadık tabii. Umarız destekle de yap yapabileceğiz ama. Daha toplama aşamasındasınız. Hikayeleri topluyoruz ve evet. bu hikayelerden biri de işte bu sergiler. Mesela o sırada Milliyet'te 1955'te bir haber çıkıyor. Atomik mutfak. <gülüyor> ABD'de işte General Electric firması bir atomik mutfak açmış. Ve onun bayağı reklamları falan da yapılıyor. Evet, ben evet. onları <gülüyor> çünkü e, yani. nükleer santral e, reklamı yani bu akuyunun reklamı yapıldığı zaman ben bir araştırma yapmıştım. Dünyada nükleerle ilgili nasıl bir reklamcılık e, yapılmış diye de orada o reklamları izlemiştim. Evet, evet. Yani Tam o döneme geliyor çünkü yani 50'li yılların ortasında bu reklamları çokça görüyoruz. Atomik Mutfaktaki komik şey de şu. Ee, şöyle bir şey var ee, bir fotoğraf fotoğrafta çok böyle mutlu bir kadın ee, mutfakta işte şimdi her türlü mutfak ev eşyası falan reklamlarında mutlu mesut kadınlar görüyoruz ya biz ee, maalesef ee, orada da öyle bir mutlu mesut bir kadın ve altında da şey yazıyor ee, şimdi artık hava gazıyla ısıtmayacaksınız yemeklerinizi pişirmeyeceksiniz bir iki dakikada artık atom enerjisiyle yemeklerinizi pişireceksiniz. <gülüyor> Mutfaktaki <gülüyor> yani, tüp gazla çok ilgili oldu. Aynen, şimdi. değil <gülüyor> mi? Yani hani. <gülüyor> evet. Şimdi bizim bu haftaki ekonomi ekoloji programımızın sonuna geldik. Ama birazdan yeşil dalga programında yine nüklearı konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere diyorum ben. Ekonomi ekoloji.